Karagöz Karagöz iş Arıyor Yazan Ekrem Bektaş Oynayanlar Ercüment Balakoğlu, Ersin Sanver, İskender Bağcılar, Cengiz Küçükayvaz, Vural Buldu, Yaşar Özdemir Müzik Kaner Üncüoğlu Ses Kayıt Fahrettin Yertekin Ne yapsam ne etsem? Ne yapsam ne etsem? Hayır ne etsem de ne yapsam? Hayır ne yapsam? Ne etsem de ne yapsam? Hayır ne yapsam? Yahu Karagöz'üm! Kendi kendine ne söylenip duruyorsun? Aman hadi cam, cam Ne yapsam ne etsem diye düşünüp duruyorum. Emekli olduktan sonra duramaz oldum. Boş oturmakla vakit geçmiyor. Ya bana bir akıl ver. Bakkal mı olsam acaba? Olmaz kara gözüm, sen bu işi yapamazsın. Hem her taraf bakan dolu. E, mı olsam acaba? Olmaz kara gözüm, meyveleri çürütürsün. E peki hacicacım ne yapayım sen söyle? Bir işe başlamadan önce çok iyi düşünmelisin. Etrafındakilere bak, neye ihtiyaçları varsa sen o işi yap. Aa, çok doğru söyledin hacicacım. Ee, sen şimdi nereye gidiyorsun? Yumurta almaya gidiyorum Karagözüm İyi öyleyse ben de yumurta satayım Ne yumurtası Karagözüm? Tavuk yumurtası Olmaz Karagözüm Hindi yumurtası? Hayır Karagözüm Ördek yumurtası? Bırak yumurtayı efendim Bırak ama efendim kırılır Efendim onu demedim yani bir kişiye sormakla olmaz. Çok kişiye soracaksın. İnsanların en çok ne ihtiyacı var? Ona bakacaksın. Oo, demek öyle. Öyle tabii. Sen şöyle bir dolaş. Önüne gelene sor bakalım. Olur, sorayım bakalım. Ben gidiyorum karagözüm. Sana hayırlı işler. Güle güle güle güle. Civat iyi söyledi. Kimin neye ihtiyacı var sorayım. Hah bu tarafa biri geliyor. Bakalım neye ihtiyacı var. Ee, hemşerim bir dakika durur musun yahu? Uy bir dakikanın lafı mı olur? Emret bir saat durayım. Yok yok fazla durma. Bir şey sorup geçeceğim. Uy. Bir şeyin lafı mı olur? İstediğin kadar sordu ha? Evet, tamam tamam tamam. Şu anda senin neye ihtiyacın var? Oy kızılaydan mısın? Yok çocuk ezilgeme kurumundan. Huy beni o kadar ufak mı yiyordun? Allah Allah tam adamına çattı. Evladım sen ona buna karışma. Şu anda en çok neye ihtiyacın var onu söyle. Yok yok önce sen söyle. Olur mu Canım efendim önce ben sana sordum. Bu işin sırası mı olur? Şimdi ben sana sordum. Allah Allah kızdırma kafamı yahu Hadi söyle en çok neye ihtiyacı var Rıza ederim da Önce sen söyle Yahu şimdi bana ağzımı bozdurma Uyy sanki ağzın düzgün mi Benim papuçlarıma benziyor Tamam tamam tamam hadi yoluna devam et Allah Allah Ne adama çattık yahu <Gülüyor> Biri daha geliyor Ah buna sorayım Ha hey. Ay, ay, ay. Baba yolumdan çekil yok Sezer'im ha. Aman evladım sinirlenme ee, yolunda bilerek durdum. Ne yol kaçan mısın yoksa? Hayır evladım bir şey soracağım da. Yolunu mu kaybettin? Hayır. Eee öyleyse bu mahallenin muhtarısın. Dur evladım dur bırak da konuşayım Babiş, ya. Konuş baba bir mani mi var? Ee, konuşayım senin bugünlerde en çok neye ihtiyacın var? Aman baba sen gökden mi geldin? Beni tayyare zannetti. <gülüyor> Yok, hayır, yerden bittim. Ne hayırlı tohumun varmış baba? Yahu sana de, sen söyle. Bu günlerde en çok neye ihtiyacım var? Arpaya baba, arpaya. Ne o? Yoksa at mı besliyorsun? Yok de. Demek deme güreştiriyorsun Ne demesi yahu Ne bileyim ne devesi kaç örgüçlü olduğunu söylemedin ki Dalga geçme baba Arpa demek ki para demektir Aman evladım şunu doğru dürüst söylesene Başka neye ihtiyacın var Para olduktan Hayır. sonra her ihtiyacımı alırım baba İyi evladım iyi hadi uğurlar olsun Hadi güle güle güle güle ee, Bizim arpalar ne oldu senin arpaları ektip zamanı gelince biçersin. Ben zaten bu işte bir dalga olduğunu anlamıştım. Hadi eyvallah baba. Güle güle evladım. Herifin arpadan başka bildiği yok yahu. Hadi hayırlısın. Ee, bir daha geliyor. Aleykümselam. Allah Allah bu da tersinden başladı. Selamun aleyküm. Sen kimsin? Nereden gelirsen, nereye gidersen? Bu da istasyon Şefi galiba. Benim adım Karagöz. Aa, parayı çok mu seversen sen para göz. Ha. Yahu para göz değil, Karagöz. Oo maşallah. Ne karakaş ne karagöz. Ya karakaşı karagözü bırak da söyle bakalım. Senin en fazla neye ihtiyacın var? Ne demek istiyorsan anlamamışım. Yani sen benden bir şey istesen en çok ne istersin? Ben mi? Evet sen Ben baba istirem, ana isteyirem Ya anayı babayı bırak, ben seni biberonla beslerim İyi Arada sırada emzik de veririm. Ben emzik sevmezsem. Yahu ben de sevmezdim ama anam zorla verirdi. Ben araba istiyorum. Onu büyüyünce alırım. Hadi şimdi sen yoluna devam et ben bakalım. Ben ev istiyorum. Sen iyi bir dayak istirsen. Allah Allah hadi yürü yürü yürü. Ben şu hacımatı bir bulsam... Olur aklına uydum yahu. Merhaba karan gözüm, işler nasıl gitti? Ee, i̇yi gitti, iyi gitti. Oh oh oh oh oh oh sevindim. Peki neye karar verdin? Henüz karar veremedim. Sana da sorayım hadi cavcav. Söyle bakayım en çok neye ihtiyacın var? Benim mi? Bilmem ki. Ben sana söyleyeyim hadi cavcav. Senin en çok daya ihtiyacın var. Al bakalım. Vurma Karagözüm. Al bakalım. Vurma Karagözüm. Senin en çok neye ihtiyacın var? Hadi Cavcağım. Al bakalım. Etme Karagözüm. Senin en çok neye ihtiyacın var? Hadi Cavcağım. Al sana Aman vurma Karagöz'üm ben kaçayım bari Bir daha söyle bakayım neye ihtiyacım var ya. Aman kaçayım bari Kara gözün aklını kaçırmış Seni gidi kötü sakallı buşmula suratlı Kabahat bende ki senin aklına uydum Şimdi dayağı gördüm nasıl kaçıyorsun Sen gidersen ben de burada durmam ya Hadi bana da eyvallah Sen.